Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve selamu ala seyyidina ve senedina ve şefi'e günubina ve mevlana Muhammedin sallallahu te'ala aleyhi ve sellem Ve ala ve al Ve ala ve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 وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ لُغْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْخَهُ قَوْلِي وَأُفَوِّطْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ مِّنْ عِبَادٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ كَمَالِ اللَّهِ وَكَمَا يَلِيقُ بِكَمَالِهِ ve bildi ana resulü'n nbi'l hacimü'l kerim ya ilahü'l alemin zahir ve batınımız envar-ı imaniye ve kur'ani ilmin nuruyla bizleri şeytan aleyhissaytanın şerrinden masulun ve mahfuz eyle tövfikatü sübhaniye her halükarda bizlere refikayla cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şeref ya beyler amin hurmetü seyid-i ve rabbil âlemin <gülüyor> muhterem müslümanlar cenab-ı hakkın takdiri tekvini takdiri teşdii takdiri üzerinde duruyor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 Bazı hadisi şeriflerde ayrı ve müstakillen anlatılsa bile yerine ve ehemmiyetine binaen zati ülûhiyatın anlatıldığı yerde adeta mesela ona bağlanmakta, ona atıp yapılmaktadır. Bunun da bir manası vardır. Mümin Allah'a Allah'ın istediği manada iman etmek istiyorsa aynı zamanda kadere de iman edecektir.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 Doğrudan doğruya levh Mahfuz'da bu meselenin tespit edilmesi. Ve daha sonra vakurla insanın elzamnahu tairehu fi Her insanın tayiresini, her insanın kitabını yüzünü ak veya siyah yapacak. Sayfalarını boynuna taktık takacağız. Ona bağladık ve ayırmıyoruz. Parmanın ile anlatılan kitap.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 istimalatını düşünmemek, yanlış yazacaklarına ihtimal vermemek için kiramen kâtibîn sözüyle anlatmaktadır. Şerefli şanları çok yüce, teslik ve bayalık semti melekiyetlerine sokulamayan çok yüce melekler tarafından yazılmıştır. Ferman-i ile anlatmaktadır. İkinci mertebe kitabet mevzu.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 ayaklar altında eziliyorsa başa getirecek de değildir. Allah'ın sabit bir prensibi vardır. لَا <gülüyor> تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ perçinleşmiştir ki değişmeyecektir. Nefsinizde değişme olduğu zaman cemaatinizi, milletinizi, milletlerinizi ve tabakatı, beşeri Allah alt üst edip değiştirecektir. Nefsinizde sıhhat ve selamet olduğu zaman,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 Her tarafında Allah mütecelli olsun. اِنَّ Allah'a مَعَلَّذ۪ينَ اتَّقَوَّ الَّذ۪ينَ هُمْ Allah ittika edenlerle beraber, Allah ihsan sırrını kavramışlarla beraber, İhsan sırrını kavrayanlar, maiyyeti ilahiyeye girmiş demektir. Nedir ihsan sırrı? Her cuma dinlediğiniz sözdür bu.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 Vaadallahu alladhina amanu ve amilus salihat la yastakhlifanhum fil ard kemastakhlifa alladhina min qablihim ve la yumakkinan lehum Allah vaad ediyor Vaadallahu alladhina amanu ve amilus salihat iman edip salih amel yapanlara söz veriyor Allah Arkadaşınızın size söz vermesi gibi değil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 biz ölüleri ihya edeceğiz. Mürde gönülleri de inşallah ihya buyursun. Her şeyi yok ettikten sonra yeniden hayata mazhar edeceğiz. Ve naktubu ma qaddamu Takdim ettikleri şeyi ve geride bıraktıkları şeyi de yazacağız Allah buyuruyor. Ma qaddemat ve ayetiyle anlatılan şey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 ve la takulanna lişey'inni fa'ilun zalika gadan yarın şu işi yaparım deme İlla en yeşa Allah Allah dilerse yaparsın öyleyse ne işe mübahşeret ediyorsun neyi yapmak istiyorsun neye omuz veriyor neyin altına giriyorsun Allah dilerse deyi ver. Allah'ın adıyla altına giriver Allah elinden tutacak ve sen üstesinden geleceksin İnşallah Utâlem. Cenab-ı Hak 20. asırda ümmeti Muhammedî aleyhisselatu vesselamın sırtına yüklendiği bu büyük ağır mükellefiyetler karşısında meşrati züvâniyesini onu yüzüstü sürünmeden kurtarma istikametinde İnşallah tecelli buyursun. Elimizden tutsun bizi evci emale çıkarsın.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 Walakin ihtalafu famin hum men eğer Allah celle celaluhu dileseydi siz aranızda mukatele yapmayacaktınız. Velau sha'a Allahu muktatalellezina amenu min ba'dihim min ba'dema caatumel bayinat kendilerine beyyine geldikten sonra mukatele olmayacaktı Allah dileseydi. Walakin <gülüyor> ihtalafu fakat onlar ihtilafa düştüler.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 ve Lauşa Allahu maktatelu. Allah dileseydi mukatele yapmazlardı. Ve Lakin Allah ifaolu ma Allah neyi murat uyururdu onu yapar. Fa alunlima yurid olan Hazret Allah iradesini nereye tevcih buyurursa o iş olu verir. Maşa Allahu ken ve malam yaşam ya kum. Maşa Allahu ken Allah neyi dilerse o keynunet kazanır olu verir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 Yokluk ve varlık mesiyetin elinde yorulmaktadır. Maşa Allahu kân ve malemi şelemi kün, ve cebriye. Allah Resulünün sözlerindeki bu inceliği kavrasaydı düştükleri vartaya düşmeyeceklerdi. Her iki meseleyi de nasıl keynunette anlatıyoruz. Az dilin inceliğini anlayan anlayacaktır. Ben avamca diyorum.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 Allah dilerse o ışık yanacak, Allah dilerse iç âlemin aydınlanacaktır. Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor, وَلَوْ شَاءَ fil لَآمَنَ مَنْ فِي الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا eğer senin Rabbin dileseydin, seni terbiye eden, kemale erdiren, ve bütünün terbiyesi kabzayı tasarrufunda olan Rabbin dileseydi. Bütün insanlara iman ederdi ama bütünü iman ederdi. Ve le alel Senin Rabbin dileseydi onları hidayette toplayıverirdi. Herkes secdel olurdu. Herkesin vicdanı aydın olurdu. Herkes Rabbin huzurunda kulluk vazifesini yerine getirirdi. Meşi'et taalluk etmediği için olmadı. Allah Celle Celaluhu meşi'eti taalluk edecektir ve yapacaktır. İnsanlığın ümmeti vahide olması meşi'et kendisini gösteriyor. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَهُمْ اُمَّةً وَاحِدَةً Eğer senin Rabbin dileseydi onları, bütününü bir ümmet yapardın. Yeryüzünde tek millet görülürdü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 Emeviden sonra Selçuk iyi getirdiği gibi Selçuk iyi götürdükten sonra Osmanlı'yı getirdiği gibi onu götürdükten sonra dini ortada muallak bıraktığı gibi sizi de götürür başkasını getirir. İn yeş'uhibkum Allahu ala zalika kadira. Bu değişmez bir ilahi düsturun şerhidir. Götürür ama ne zaman götürür? Getirir ama kimi getirir? Ya eyyühellezine amanu men yertedde minkum endini. Ey iman edenler! Ey iman edenler kim dininden dönerse, irtidat edersem, itikat ve ameli bırakırsa, Allah'ın ahlakını bırakırsa, Kur'an'ın hükümlerini bırakırsa dinden dönersem, cahiliyeye yüzünü çevirirse, Kur'an hayatını kulağın arkasına atarsa, men yertedde minkum en sözüyle anlatıyor. Yani geldiği yere gerisin geriye dönerse vahşete denate hissete dönerse açıklığa saçıkla ahlaksızlığa çözülüşe dönerse fezevfe etillahü bi Allah ayrı bir cemaat getirecektir. Meçhul bi kavmin. Allah herhangi bir cemaat getirecektir. Türk değil. Kürt değil, Arnavut değil, Boşnak değil. Herhangi bir cemaat getirecektir. Nedir o cemaatin evsafı? Ne ile tarif o cemaat? İn yeşa yuzhirkumü Ey insanlar sizi götürecek yerinize bir cemaat getirecek. Evsafı nedir o cemaatin? Ve saufayetillahu bi bir cemaat. Bilemezsiniz o cemaati. Belki bilemezsiniz. Cemaatin hiat edilmez evsafı vardır.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 Allah falan cemaati seviyor ben de seviyorum siz de sevin ve hadisin ifadesiyle yeryüzünde kabul vaz edilmiştir herkes üstünü kabul gösterir söz söylerlerse tutulur laflarına kulak verilir hüküm kestikleri zaman beşerin içinde ihtizaz meydana getirir yuhibbuhum <gülüyor> Allah onları sever Allahümme cealna minhum Allah onları sever <gülüyor> <Allah onları> ve <sever>. yuhibbunehu <gülüyor> onlar da Allah'ı severler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 devir be devir şartlara göre ve hadiselere göre teceddüd eder durur onların mücاهدهler ruhları yücehidu nefise sabilillah ve la yekafuna laume kınamasından çekinmezler çalışırken sa ederken elin alemin dedi kudusunu diri getmezler kal almaz ehemmiyet vermezler ve la yekafuna Allah böyle bir cemaati getirecek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 Evsaf'a göre hükmediyor Allah Celle Celaluhu. İradenizi sarf edeceksiniz, bir şeyler yaratacak ve onlarla sizi serfilaz kılacaktır. قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكَ الْمُلْكَ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَى وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ Ve tu'izzu وَتُعِزُّ مَنْ تَشَى وَتُزِلُّ مَنْ تَشَى Buyurun meşiyeti inkar edin, bir ayet içinde dört defa zikrediyor. Habibi Zişanım söyle, Avazın çıktığı kadar bağır, ve bütün hüşşar gönüllere duyur. قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُعْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَى Mülkü sen istediğine verirsin. Ve مِنْ مَنْ تَشَى istediğinin de elinden alırsın. وَتُزِلُّ مَنْ تَشَى istediğini zelil kılarsın. وَتُعِزُّ مَنْ تَشَى istediğini de aziz kılarsın. بِيَدِكَ الْخَيْرِ Hayır senin elindedir. Cenab-ı Hak hakkımızda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 İn yeşa'erhamkum ev in kum. Rabbiniz sizi her şeyden çok iyi bilir. Kalbinizin neyillerini bilir. Duygu ve düşüncelerinizi bilir. Ona göre dilediğini azap eder, dilediğine merhamet eder. Yaghfirul limen yasha ve yuazzeb men yasha. Dilediğini mağfiret eder, dilediğini azap eder. Görüyorsunuz meşiyet var. Kalbinizi en iyi bilen Allah'tır. Neylerinizi en iyi bilen Allah'tır. İç derinliğinizi en iyi olan Allah'tır. İç durumunuza göre bu küçük hadiseye göre çok büyük hadiseyi yaratan yine Allah'tır. Yeğfiru yaşa yeşa ve yuazzubu men yeşa. Dilerse azap eder, dilerse ikap eder. Allah celle celaluhu azap edeceği güruh olmadan bizi muhafaza bulur.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 her şeyin meşiyeti ilahiyeye verilişini doğrudan doğruya talim ve tebliğ ile Resul'un dilinde görün. La <gülüyor> emliku li nefsi darran la nef'an illa maşa'Allah. Allah'ın dilediğinden gayrı nefsime ne zarar getirebilirim ne de bir faydam dokunabilir. Allah'ın necisi İnnemâ yetikum bihillâhu inşâ'e. Neciullah olan Hazreti nu.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 Dilerse Allah bunu getirecektir. Ve Nebi'nin dili çözülünce yerde sema da verdi Ve arzu ettikleri şeylerle boğulup gittiler. Nebi Neciyullah inşa ediyor. Allah dilerse olur.